يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله حق تغاثه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقولوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذت منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله لقول قولا صديقا يصدق لكن أعمالكم ويذف لكم من بنوكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فأستغل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختتاتها وكل محدثة بدعة ve kul bid'at dhalale ve kul dhalalatin fi'nar. Sonra Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah geçen hafta, geçen sohbetimizde hicret yurdunun sıkıntıları, acıları, hastalıkları ve ezanın teşvi hale gelmesi, yani şeriata dahil olması ve Namazın itmamı, iki kılınan, iki vekat olarak aklımdan farz namazların tamamlanması ile ilgili konuyu anlatmıştık. Ondan çıkartacağınız dersler neler? Onu inşallah söyleyeceğiz, bahsedeceğiz. Birincisi, geçtiğimiz konudan alacağınız derslerden birincisi değerli kardeşlerim, Müslüman bir kimsenin bedeninde cesedinde meydana gelen sıkıntı yani bir musibete duçar olması günahlarının örtünmesine ve imanının hakiki imanının ortaya çıkmasına bir sebeptir. Allah Subhanahu Taala mümin kulunun hayatına onun doğruluğunu onun sebatını yani ne kadar sebat edecek, sabredecek onu imtihan etmek için fitnelerden birçok çeşidini, birçok nevisini gönder. Kulun hayatında daima Allah azze ve celle fitne gönderir, imtihan gönderir ve onu imtihan eder. Bu imtihanlar, bu fitneler bedende darlık, sıkıntı hastalık şeklinde ve başka şekillerde ortaya çıkar. Bu musibetler ve o okulun günahlarının örtülmesine derecesinin yükselmesine bir birer sebeptir. Allahu Teala onunla okulun günahlarını örter ve derecesini yükseltir. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh, geçen hafta anlattığımız üzere, Bilal radıyallahu anh, bunların sıtma hastalığına yakalanması, Medine'nin, mutad olan, yani bilinen alışına gelmiş e, sıtma hastalığına yakalanmaları havasından dolayı, rutubetli havasından dolayı ve diğer sahabelerin de aynı şekilde bir takım hastalıklara, acılara duçar olması bunlardan biri. Allahü Teala onları o gücüde insanları değerli insanları imtihan etti. Günahlarını örttü ve derecelerini yükseltti. O zaman ondan sonraki kimseler için bize kadar, bizden sonra bizde dahil imtihan edilmemiz günahlarımızın kapanması, örtülmesi için inşallah derecemizin yükseltilmesi için gerekli olan bir şey. Olması gereken daha evladı. On için Allah-u Teala Ankebut Suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim Elif La E hasiben Nasu E hasiben Nasu Ey yutrakuu Ey yekulü amennâ Ve hum la yüfenûn İnsanlar zannettiler mi ki İman ettik demekle Bırakılacaklarını وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ve imtihan edilmeyeceklerini yani böyle bırakılıp başıboş bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini sınanmayacaklarını zannediyor insanlar. Burada insanlar kelimesi kullanılmıştır. Hepimiz için geçerli. İstisna yok. وَلَغَدْ فَتَنْمَا لَّذ۪ينَ مِنْ Yemin olsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik diyor. Allah'ın dilegen bizden öncekileri bizden öncesinin öncesini yani bu din gelmeden önceki insanlar hep imtans. Hatta bir ayet-i kerime de Bakara suresinde siz sizden önceki kimselerin başına gelenler sizin başınıza gelmediği sürece cennete gireceğinizi mi zannettiniz. Nessetum el-ba'sa ve'd-dara Onlara öyle sıkıntılar, öyle zararlar dokundu, dokundu ki, meset mülbasağdırlar ve zül öyle sarsıldılar ki ve zül hatta yakûl arrasûlû vel-ladîne âmenû ma'hum Hem peygamber beraberlerindeki peygamber hem de o insanlar peygamberin yanındaki o insanlar neta <messizlik> nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Subhanallah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler? O kadar acı sıkıntılara da uçar diyor. Ela inna nasallahi garip. Dikkat edin ki Allah Azze ve Celle haber veriyor. Dikkat edin, iyi bilin ki Allah'ın yardımı yakın. Allah'ın yardımına yakındır. Ama neyle birlikte? Yardım sabırla birlikte. Sonuna kadar sabır. Sonuna kadar amansız bir sabır. Allah Azze ve Celle kuruna gücün yetmediğini yüklemiyor. Hiçbir nefse gücün yetmediğini yüklemeyizdir. Kul sabreder, sabreder, sabreder. isyan etmezse son noktasında Allah'ın yazımı gelecektir. Bu böyledir. Herkes kendi hayatında az çok müşahede etmiştir. Olaylardan, tarihten hep bunu anlıyoruz, okuyoruz. Böyledir. Sünnetullah devledir. Allah'ın yardımı yakındır. Ela inne nasıl Allah'ı gariyiz. Dikkat edin ki Allah'ın yardımı yakındır. Ama bu arada birileri ayırt ediliyor. İman edenlerle, etmeyenler, sadıklarla, yalancılar, cihat edenlerle, etmeyenler, gayret edenlerle, etmeyenler ayrı dediliyor. Allah Azze ve Celle onları ayırt ediyor. Safları ayırıyor. Allahu Teala İmtihan etnasında aslında sebahat edenlerden, hakkın tarafına ayrılanlardan elit. Evet, min <gülüyor> qablihim. Onlardan önceki kimseleri elbette yemin olsun ki imtihan ettik. Fale alemin Allahu ladinin Elbette ki Allah sadık olanları, doğru olan kimseleri, doğru kimseleri bilin ve yalancıları da bilir. Ama imtihan ediyor. Kendisi bildiği halde imtihan ediyor. Niçin? İnsanların indinde de bilinsin, ortaya çıksın. Hakikat, gerçek iman, sebat eden kim, sabırlı kim o ortaya çıksın. Samimi kim o ortaya çıksın. Çünkü o imtihan etmasında birilerinin ayak kayacak. Alimran suresinde, benzeri ayetler. birkaç tane ayet var. Onları okuyacağım inşallah. Em cennete? ve sabirin. Yine benzer arkadaş kelimeler dediğim gibi. Allah cihad edenleri, cihad edenleri ayırt edinceye kadar ve sabreden kimseleri, bakın sabreden kimseleri ayir edinceye kadar cennete gireceğinizi mi zannediyorum. Mutlaka, mutlaka imtihan olacak. İmtihan, biraz sonra söyleyeceğimizlere üzere, kişinin imanın nispetinde olacak. Cihad sadece savaşmak değildi. Allah Azze ve Celle bir ayet kerimede وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Onlarla, büyük bir cihadla cihad ettim. Burada kastedilen cihad, büyük cihad, hüccet Burhan yani delil sunma. Allah'ın dinini delille, hüccetle anlatmadır. Kafirlere, İslam'ın düşmanlarına hüccet ikame etmek Delil sunmaktır. Ehli dalalet, dalalet ehli kimselere. Yani cihad sadece kıtal değildir, savaş değil. Dille cihad vardır, elle cihad vardır okuyarak kalem oku, okuyarak cihat vardır. Kalemle cihat vardır. Nefisle cihat vardır. Her birinin bir aşaması, her birinin bir basamağı var. Evet. Şüphesiz ki en yüce, en üstü olan tabii ki Allah yolunda Allah yolunda kıtal savaştır. Ama bu duruma göre bazen az önce ifade ettiğim ait kerme gereği beyan etme Hüccet ortaya koyma hepsinden istinu. Ve cahidhun bihi cihadan kebira diyor Teala. Bir başka ayet kerimede, Tövbe suresinde Em hasibitim en tutraku, velemnâ yâlimin lâhi lezîne cahidî minkum velem yettegidî velem yettegidî min dûnillâhi ve lâ rasûlihi ve lîmü'minîn ve lîca. Sizler Allah Azze ve Celle sizden cihad edenleri müminlerin dışında Allah'ın resulünün dışında ve müminlerin dışında bunlardan başka sırdaş edinen kimseleri dost edinen kimseleri ayırt edinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz Vallahu habirun bima taamilun Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bir insan sınanıyor, bir de iman eden insan sınanıyor. Her insanın İman etsin etmesin bir imtihanı var. Bir de iman eden kimsenin özel bir imtihanı var. allah Teala o kimsenin yani bizlerin imanını da sorguluyor. Yani imtihan ediyor. Acaba sabahat üzere mi gidecek? Sabırlı mı davranacak? Yoksa ayakları kayacak? İmtihan ediyor. O yüzden demişler. Er meydanda belli oluyor. İmtihan sahasında belli oluyor işte. Hani hatırlayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre, bir mezarlığa uğrar ve kadının bir tanesi hayırlanarak, sızlanarak, bağırarak, çağırarak ağlar. Aleyhissalatü vesselam da ona nasihat eder, sabretmesi için. Kadın da aleyhissalatü vesselamın bir peygamber olduğunu bilmeksizin bilmeden sen ne anlarsın benim derdinden anlamazsın mahiyetinde bir takım sözler söyler. Aleyhisselatü Vesselam döner gider. Çünkü o, o hali zülür. Aleyhisselatü etrafındaki kimseler, bu Allah'ın nebisidir, bu peygamberdir deyince, kadın koşarak Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Ben senin olduğunu bilemedim ey Allah'ın Resulü deyince, Aleyhisselatü Vesselam o veciz sözü söyler. Sabır, imtihanın ilk anındadır. Yani, İlk vuruşta, imtihanın belanın ilk geldiği anda sabır asıl sabırdır. İşte onu yapabilen kimseler kazanıyor. Ondan sonra zaten etkisi kırılıyor. İnsan da unutma özelliği var. Yani ne kadar başımıza büyük musibet gelirse gelsin, aradan dakikalar, zaman, gün, aylar, haftalar geceler yaşarsa unutulacak. İlk duyduğun anda sabır önemli. İlk işittiği anda, ilk başına geldiği anda Allah'a rucu etmek. İnna lillâhu ve inna ileyhi râciûn. Biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüyüz demek, diyebilmek ve bunu kalpten söyleyip Allah'a yönelmek önemli. allah Teala öyle değerli kimselerden Bu Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam men <manyolun> yürüdillâhe bihi hayran yusib yusib minhu Allah kimin hayranı dilerse onun, onu imtihan eder yani imtihan deyip bela deyip musibet deyip hastalık deyip geçmemek lazım Allah'ın sana bir şey murad ediyor orada bir hayır hayırı var yani aslında bu kul cihetinden şer gibi gözüküyor. Bu acı, bu musibet şer gibi gözüküyor. Ama Allahü Teala onunla bir hayır murat etmiştir. Onun günahlarını döküyordu. Ve de derecesini yükseltiyordu. Ama bunların hangisi ne kadar, ne miktarda oluyor biz bunu bilmiyoruz. Oluyor mu bunlar? Oluyor. Çünkü haber veriyor naslar. Yine Ahmed İbn-i rivayet edilen sahih bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki müminler sıkıntıya duçar olacaklar. Yani imtihan olacaklar. Mümin bir kul ona bir diken baktığı zaman veya biraz daha fazlası daha büyük bir şey isabet ettiğinde veya bir acı duyduğunda Allah Azze ve Celle onun onun derecesini yükseltir ve ondan bir hatayı silerdi. İşte burada derin. Hep bu pencereden bakmak lazım. Yani <gülüyor> insan hastalandığında, ufacık bir iş olduğunda, özellikle de yaş ilerlediğinde tamam artık yola girdik, ölmek üzereyiz. Bu beni götürür diye düşünmeye başlıyor. Ondan sonra oysa ki nice yıllar, nice seneler yaşıyor insan belki de gerçekten basit bir hastalık duyuyoruz. Bir insanın ölümüne sebebiyet verebilir. Bu Allahu Teala'nın katında gizli. Bize düşen o belayı, musibeti doğru yerden algılama, güzel bir şekilde okuma. Onun için geçmişteki salih kimselerin musibet geldiği zaman onlar Allah'a hamd ediyorlar. Musibete bir isyan etmek var, bu çok kötüsü. Yani neden benim başıma geldi diye isyan etmek, bu çok kötüsüdür. Allah Azze ve Celle'nin takdirine, kaderine razı olmamaktır. Bu insanı, bu insanı küfre götürür, Allah korusun. Sabretmek vardır, bu güzel bir şeydir. Rıza göstermek vardır, bu ondan daha üstündür. Bir de şükretmek vardır, hepsinin üstündür. Başına musibet geldi diye kim şükredebilir, kim bunu yapabilir? Yani bu e, olayı lakayete almak değil. Basite almak değil. Ama bununla bir insan şöyle düşünürse, benim başıma böyle bir musibet geldi. Elhamdülillah, Rabbim inşallah beni temizliyordu. Rabbim beni temizledi inşallah bununla diye düşünmek ve buna hamd edebilmek bu çok güzel bir şey. En üst derece diyor, alimle sıralarken. Bu en üst derece. Yani sabrediyorsun, Rıza gösteriyorsun gelene, ondan sonra da şükrediyorsun. Allah Akbar. Yine bir hadiste bakın. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların belaya en çok belaya, musibete duyar olanlar musibet gören kimseler nevilerdir peygamberler. Sonra sırasıyla en şerefli yani en böyle yüce dinen tabii ki kastedilen dinen imanı kuvvetli olan kimseler. Sonra şerefli kimseler gelir, değerli kimseler gelir ve kişi dinine göre imtihan tabi tutulur. Eğer dini sağlamsa kuvvetli ise onun belası, musibeti de imtihanı da de de o derece şiddetli olur. Eğer dini zayıf ise onun dinine göre, zayıflığına göre imtihan olur. Ve kul imtihan olmaya devam eder. Ta ki yeryüzünde günahsız dolaşıncaya kadar belalar, musibetler, imtihanlar devam eder. Demek ki her bir imtihan, bela, musibet bizden bir şeyleri götürüyor neyi götürüyor ama? kötü olan bir şeyleri götürüyor ne zaman? sabrettiğimiz zaman en azından sabrettiğimiz zaman en azından sabrettiğimizde bizden bir şeyleri götürüyor elhamdülillah ama kötü olan şeyleri götürüyor götürmekle kalmıyor bir de dereceleri yükseltebiliyor onun için hep sabredeceğiz İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir diye boşuna demiyor birçok yani. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir başka hadiste sahih bir hadis. Muhakkak ki bir insanın Allah katında bir menzilesi yani derecesi vardı. O menzileye, dereceye ameliyle ulaşamaz. Ameliyle insan ulaşamaz. O imtihan olmaya devam eder. Yani hoşlanmadığı, kereh gördüğü şeylerle, istemediği şeylerle imtihan olur ve nihayet Allahu Teala o Allah'ın katındaki, kendi katındaki derecesine onu ulaştırır. Ameliyle ulaşamaz. Ama imtihan olur, sabrede ve nihayetin Allahu Teala o dereceye onu ulaştırır. Hiçbir şekilde amele, <gülüyor> salih amellere güvenmemek gerekir. Çoğaltma devamlı yapmak, devam etmek az da olsa devam etmek en güzeli, bu istenen, bu talep edilen ama hiçbir zaman güvenmemek gerekir. Hiç kimse ameliyle cennete girmeyecek, giremeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi, çünkü kendisi böyle söylüyor, ben dahi Allah'ın rahmetiyle gireceğim. Allah'ın rahmetini ummak gerekir. Salih amelleri çoğaltmak. Yani sebep olacak sebep olacak şeyleri çoğaltmak ama güvenmemek, rahmeti, Allah'ın rahmetini ummak ve azabından korkmak gerekiyor. Evet. İkincisi kardeşlerim, ders alacağımız şeylerin ikincisi, geçen hafta bahsettiğimiz konularda, ilk müminler, yani Mekke'den Medine'ye gelen hem muhacirler hem de en katlediliyor. Hem muhacir hem de ensar İlk iman eden kimselerin içindeki, içlerindeki bazı şeyler, duygular vahye muafık olmuş. Yani vahiyle ile Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şey şeriatı ile aynı paralelde gitmiştir. Aynı ölçüde gitmiştir. Ezan onlardan bir tanesi. Hidayet, hak, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bir ayrılmaz bir tabiatı, karakteri, mizacı olmuş adeta. Sadece ezan değil, birçok şeyle. Rüyalarında gördükleri ezan bak, onların rüyalarında gördükleri ezan teşvi yapılıyor, şeriat yapılıyor. Bunu buradan algılama, buradan okumak gerekiyor. Tam yani bir sahabe Abdullah ibn Zeyd Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh rüyasında görüyor. Haricati Hazreti haber veriyor ve o rüya onaylanıyor. Şeriat yapılıyor. Allahu ekber. Aynı rüyayı Ömer ibn Hattab radıyallahu anh da görüyor. Ama Zeyd Abdullah ibn Zeyd ondan öne geçiyor. Aynı rüyayı Ömer ibn Hattab da Bu Utanıyor söylemekten. 20 gün bekliyor. Sonrasında ezan taşıyor. Yaptı. ve Ali Sırat görevi o görülen rüya rüyadaki o lafızları yani ezanın kelimelerini Bilal'e söyleyin o söylesin çünkü onun sesi daha yüksektir diyor ve ona okutuyor. Yani ashabın hem muhacirin hem de ensarın hissettikleri, böyle işlerinden geçirdikleri, düşündükleri şeyler, akıllarına gelen bir takım şeyler vahiy haline gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin ve ona onaylamasıyla vahye dahil oluyor kardeşler. Hatta bu din onların e, bu tasavvur ettikleri, tefekkür ettikleri, düşündükleri şeylere muvafakat ediyor. Uygun bir şekilde geliyor. Onlardan biri de işte az önce söylediğimiz Dünyanın ucra köşesinde kelimeleri, ibareleri, cümleleri devamlı okunan ezan. Ki bu ezanı işte bu sahabenin rüyalarında görüyor. Allah Azze ve Celle onlara hak ve bağt ayırt edecek bir özellik verir, bir anlayış verir. Onun için en Enfal suresinde diyor ki: "Rabbin alemin ya yuhammedine amenut takullaha yecal lekum furqanen ve yukeffir ankum ve yahsul lekum wallahi zil fadlin azim." Ey iman edenler, Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Allah size bir anlayış verir. Ne? Furkan ne? Hakla batılı tefsirlerde geliyordu. Hakla batılı ayırda edecek bir anlayış, bir kapasite. Bu, bu özelliği veriyor. Ya bu çok önemli değil mi? İnsan daraldığı, bunaldığı, sıkıldığı zaman çelişkide kaldığı zaman Allah'tan sakınacak. Allah'tan korkacak. Allah-u Teala ona bir çıkış yolu yok. Bu bir çıkış yoludur. Bu hem insanın düşüncesi, fikriyle alakalı böyledir. Hem de Rızık mevzusunda da böyledir. O da tahrim suresinde geliyor. وَمَنْ men اللّٰهَ يَجْعَلْ لِهُ مَحْرَجًا Kim Allah'tan sıkınır, sakınırsa, çekinirse, korkarsa, yani Allah'ın haramlarından uzak durursa يَجَعَلْ لِهُ allah Allah'ına bir çıkış yolu yaratıyor. Yani faize düşmezse, sileli işlere başvurmazsa, kumardan, içkiden, Allah'ın yasakladığı her türlü faizin her şeysinden sakınırsa, aldatmadan hileden, borcu vermemekten sakınırsa, korkarsa birçok şey sayılır. allah Teala ona bir çıkış yolu gelir. Bu ayet-i kerimeyi hayatımızda yaşıyoruz biz. Siz de yaşamışsınız. Allah'tan korkup bir şeyi, haram bir şey yapmadıysan Allah sana bir helal göstermişti. Bu vardır. Elhamdülillah böyle oluyor. Gerçek manada Allah'tan sakınırsan Allah bize bir yol gör. Ama önce sakınmak gerek. İşte bu fikirlerde, düşüncelerde, bulanıklıkta da böyle. Her kim Furkan suresinde geldiği üzere Allah'tan sakınırsan Allah onu hakla bağışlar. Hangisi hak, hangisi batıl, hangisi helal, hangisi haram gösterecek? Ha bu vahiy gelmeyecek. Yani gökten vahiy gelmeyecek aşağı. Ne yapacak? Bir, Es'elü ehle zikri en Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. İlim ehline soracağım. Yahut da ilim ehline sorma imkanı yok ise okuduğu şeylerden sahiz menhec menhec üzere olan kitaplardan onun doğrusunu hakla batılı ayıracak ayıracak bir e, anlayışı anlayacak, anlayacak hale ona verecek. Ya terk Allah'tan korksun, çekinsin. Allah'tan bunu istesin. Ya bir insan vesile olacaktır bu hak ve vebaasının ayrılmasına. Ya bir kitap vesile olacaktır. Yahut Kur'an'ın kendisi vesile olacak. Bunu bilemeyiz. Ama Allah'tan sakınırsa bir insan ona mutlaka bir furkan verilecek. Kalbi rahat edecek. Sukuna erecek. O sıkıntıdan, bunalımdan yani karşılıktan dolayı. bu Alemin bir şey söylediyse ona muhalefet eder mi? Aşa asla muhalefet etsin. Yunus için bu kadar yani yakın olmak, sağlam bir imanla yapışmak, Allah azze ve celle'ye rücu etmek gerekir. Hem anlayış veriyor ve yukeffir ankul seyyatikum ve günahları örtüyor. Ve bağışlıyor. Sizi bağışlatın. Günahlarınızı kapatsın, seviyelerinizi ötsün ve sizi bağışlasın diyor. allahuz Bu da işte Allahu Teala'nın büyük Lütuf sahibi, ihsan sahibi olmasından kanıtlanıyor. Allah büyük lütuf sahibi veriyor. İşte sahabiler Allah'ın, Resulünün ashabı arkadaşları Allah'tan korktukları için Allah Azze ve Celle onlara bir furkan veriyor. Hakla batılı ayırt edecek bir anlayış veriyor. Evet. Ashabın daha birçok konularda vahye uygun düşmesi, Allah'ın hoşnut olması kendilerinden bizatı olanla bildiriliyor biliyor musun? Onlardan birisi Buharı'da rivayet edilen bir hadis. Enes İbni Malik'ten rivayet ediliyor hı hı. hadis. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ubey ibn-i Ka'f radıyallahu anh Ubeyyü ibn-i Kur'an sahabilerden, alim sahabilerden bir tanesi. Bu vezir ne Ka'ba diyor ki, "Benim sana Kur'an okumanı Allah azze ve celle emretti." diyor. "Sana Kur'an okuyacağım ben." diyor. Ve lem yekunul ladina kafarû min ehlil kitâbi vel müşrikîne vel, vel müşrikûne min fekkîne. Lem yekunul ladina kafarû min ehlil kitâbi vel müşrikûne min fekkîne. Ayet-i bu ayet-i Kerime'yi okumayı Allah Azze ve Celle emretti diyor. Nedir bunun manası? İnkar edenler ve ehli kitap ehli kitap olan kimseler küfürden el çekici, vazgeçici olmadılar. Hatta te'cihümül de yine. Kendilerine bilgine, hüccet yani Kur'an gelinceye kadar onlar küfürden el çekici olmadı, Küfürden vazgeçici olmadı. Hem ehli kitapta önemli ve kafir. Diyor ki Ubeyb ibn-i Ka'fu radiyallahu bunu gerçekten söyledi mi diyor Allah. Yani benim ismimi söyledi mi diyor. Allahu Akbar. Allah. Beni Allah zikretti mi diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Evet diyor. Allah azze ve celle seni andı. Seni zikretti deyince gözlerinden yaşınıyor. Yani Allah'ın zikrettiği, Allah'ın adını andığı sahabeler bunlar. Bu kadar değerli insan. Ve bildiriliyor. Allah Azze ve Celle Resulü'nün lisanı üzere o değerli insanların değerini onlara bildiriyor. Ubeyb İbni Ka'f radıyallahu anhu arda. Allah ondan razı olsun ve onu hoşnut et. Yine Cübeyir İbni Mutim'den bu sahabi Medine'ye geliyor. Bedir harbi olmuş. Medine'de Mekke'den gelen bir takım esirler var. Onların kurtarılması için cübe i Mut'im Mekke'den Medine'ye geliyor. Meçhide giriyor. Nebi yani İfrahi ve Feslam Meçhide. Meçhide nebeli. Orada uzanıyor. Sonra <gülüyor> akşam namazı için ikamet falan getiriliyor, Ayağa kalkıyor. Alislahülüs Sıram akşam namazına Tur Suresini okuyun. Şu ayetleri. em külüğü <gülüyor> min gayri şeyin enhumul halakun. Onlar hiçbir şey değilken yaratıldılar. Enhumul <gülüyor> halakun. Yoksa onlar yaratıcılar mı? Yaratan kimseler onlar mı? em halakus semawat ve alarda ben la onlar gökleri ve yerleri onlar mı yarattı? yok bir <gülüyor> Biraket onlar kesin kesin iman etmiyorlar. Kesin kesin iman etmiyorlar. Em imdehum hazânü rabbike emhünün musayfirûn. Yoksa onların yanında onların yanında Rabbinin hazineleri mi var? Yoksa onlar musallitun musayfirûn yani zorlayıcı zorla bir şey yaptıran kimseler mi? Bu hitapma, bu ayetler, o müşriklere, Mekke'deki o müşluklere, müşluk zihniyetli insanlara geliyor. Bunu akşam namazında okuyunca ki bin Abi bazı sureleri, sünneten bazı namazlarda okuyuşu söz konusu. Mesela akşam namazında Tur suresini okumuş, Mursala suresini okumuş. Yastı namazında daha kısa sureler okumuş. Ve şemsü ve duha, ve duha ha gibi onu okuyunca diyor ki Cübeyir İbn-i kalbim uçacak gibi oldu diyor. Subhanallah. Bunları duyunca kalbim uçacak gibi oldu diyor. Ve iman ediyor. La ilahe illallah. Yani bu ayet-i kerimeler onu, ve bunların manası Cübeyir İbn-i gibi bir sahabenin etkilenmesine, onun düşündüğü şeylere muvafık olmasına sebep oluyor. <gülüyor> Ve nihayetinde iman ediyor. Radiyallahu anh. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşlerim sahabelerine hem Kur'an okuyordu hem de sahabeleri ona Kur'an okuyorlardı. Sahih hainde ve Müslim'de Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste. Bakın ne diyor? Diyor ki aleyhissalatü bana Kur'an okuyuyor. Abdullah ibni Mesud, bu da kurallardan bir tanesi. Alim bir sahab. Diyor ki, Kur'an sana indiği halde ben sana Kur'an mı okuyayım ey Allah'ın Resulü diyor. O da diyor ki, oku. Ben başkasından Kur'an dinlemeyi severim diyor. Ondan sonra Abdullah ibni Mesud okumaya devam ediyor. Nihayet Nihayet Nisa suresinin şu ayet-i kerimesine geliyor. فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا نِنْ كُلُّ اُمْمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman seni de bunların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman hal nicedir? Ayet-i kerimesi gelince yeter diyor. Ve başlıyor a'lamda. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ağır geliyor ki. Yani hem kendi dönemindekilere hem bize kadar hem de bizden sonrakilere yani bu ümmete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şahit olarak getirilecek. Bunun ağırlığını hissedince tamam burada bu kadar yeterli bununla yeter. Ve başlıyor adam. Gözlerinden yaşlı, boşamıyor. Bu kadar yani ağır bir sorumluluğu hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Burada kısa bir fıkhi açıklama yapmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam Abdullah İbni Mesud e, dur tamam deyince bir, Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh sadakallahu lazim demiyor. İki, kendisi de demiyor. Üç, başka bir yerde Kur'an okunduğu zaman Sahabeler tarafından veya kendisi tarafından Allahu azim denilir. Yani demek ki onlar Kur'an okunduğu zaman Allahu azim ifadesini söylemiyorlar. Sadakallahu'l-azim Azim olan, yüce olan Allah Azze ve Celle doğru söyledi demek. Bu güzel, doğru bir söz. Hatta bir kısmına da Kur'an'dan. Kul Sadakallah Fetteze ve millete İbrahim'e Hanife Deki ki Allah doğru söyledi Un sadakallah اللّٰهُ فَالتَّبِي مِنْلَةِ بِرَعْهِ مَعْنِيْفَ Hanif olan, şirkten uzak olan İbrahim'in milletine tabi oldu. Ama bu ifadeyi bu kelime Kur'an okuduktan sonra söylememiş sahabeler de söylememiş sonrakilerde de söylememiş o zaman bizim de söylemememiz gerekiyor. Peki ne söyleyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduğunda Ayşe Validemiz radıyallahu anha rivayet ediyoruz. Ne zaman bir namaz kılsa, namaz, ne zaman bir Kur'an okusa, kalktığı zaman Subhaneke Allah'ım ve Eşhedü en la illa ente, estagfirüke <gülüyor> ve etu Bildiğiniz var. Bunu Ne de Bu okunan şey, söylenen şeyler Allah'ın kelamı eksikse, yalnızsa, noksansa kefaret etmesi, yani eksikleri tamamlaması için bunu söylemek evla olan. Sünnete, bu konudaki sünnete sınnete yapışmak lazım. Evet. Devam ediyoruz. Sahabilerin, o değerli insanların aklına güzel bir söz, güzel bir söz geldiğinde bazen Allah Azze ve Celle o sözü, o güzel şeyi onlardan kabul ediyor ve şeriat yapıyor biliyor musun? Onu şeriat yapıyor. Hatta melekler o sahabenin söylediği sözü alıp, yüklenip Allah Azze ve Celle'ye çıkartma hususunda birbirleriyle yarışıyorlar. La idahe illallah. İşte dedim, Müslüm'de Enes ebni Malik'ten gelen bir hadiste, radıyallahu anh, diyor ki bir adam böyle nefes nefese kalmış bir vaziyette, Safa giriyor. Namaz kılarken safa giriyor. Ondan sonra diyor ki elhamdülillah hamden ketiren tayiben mübarekensik diyor. Elhamdülillah hamden ketiren yani çokça hamdler tayiben tertemiz, mübareken mübarek hamdler Allah azze ve celle'ye mahsustur ifadesini kullanıyor. Aleyhissalatü vesselam namazı kılınca kim konuşuyor diyor. Konuşan kim diyor kimseden çıt yok. Diyor ki konuşan kimdi? Bunda bir zarar, mahsur yok deyince sahabi diyor ki o gelen adam ben diyor geldim de diyor nefes nefese kalmıştım böyle söyledim deyince aleyhissalatü vesselam yemin olsun ki diyor bu sözü bu sözü diyor yukarıya çıkartmak için yani allah Teala'nın katına çıkartmak için on iki tane meleğin yarıştığını gördüm diyor. Allahu Akbar. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam böyle çok soru soruyor ashabına. Bir şey olduğunda, aniden bir şey olduğunda kimse bir şey diyemiyor. Çünkü onun bir heybeti var. Bir peygamberin heybeti var. önce cesaretli insan bile sesini çıkartamıyor, korkuyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onun bir mahsur olmadığını veya e, işin aslını öğrenmek istediği zaman bu birçok şeyde öyle. Namazların üç kılınıp dört, şey, dört nam dakikalık namazların beş kılınmasında... Veya eksik kılınması mevzularında hep böyle gelmişti. Ali vesselam israr edince sebebini sorunca açıklıyorlar. Bu işte peygamberin heybeti. Bu heybet Rabbani alimlerde de var. Allah Azze ve Celle o Rabbani alimleri çoğalsın. Özellikle de Türkiye'mizde. Benzeri bir hadise başka hafızlarla Nesey'in, terimizin raif sahip Sahif-i Senetleri hadis, Rıfat İbni Rafi radıyallahu anh'tan, diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın arkasında e, namaz kıldım ve hapşurdum diyor. Sonra da, Elhamdülillah, hamden kesilen tayiben mübareken fih, kema yuhibbu Rabbun hava Bunu söylüyor. Yine aynı şekilde. Çokça hamdlar, tertemiz hamdlar, bereketli olan şeyler Allah'a mahsustur. Kemâyûh ibâr Rabbuna veya da Rabbimizin istediği, sevdiği ve razı olduğu şekilde. Bunu söylüyor. Arif Râtil namazda konuşan kimdir Kimse cevap vermiyor. İkinci sefer namazda konuşan kimdir diyor? Cevaplıyor. Üçüncü sefer namazda konuşan kimdi diyor? Cevaplıyor. Üçten sonra bu. Rıfat i̇bn Rafi hadisi rivayet eden sahabe diyor ki, Resulü bendim deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun söylediği bu sözü onaylıyor. Başta da söyledik ya. Onaylıyor ve şeriat olmuş oluyor. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki 30 küsür melek bu sözü alıp çıkartmak için yarışıyorlar. Bir lafızda da otuz küsür melek geliyor bu e, sahabiyle ilgili. Otuz küsür tane melek bunu yukarıya çıkartmak için yarışıyor dedi. Yani bakın. Söyleyene bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi. Onaylayan Allah'ın Resulü. Söze bakın. Söz o kadar değerli ki. Bu nerede söylenebiliyor musun? bu Rukudan doğruluyorsun, Doğrulurken سَمِعَ diyorsun. Sonra رَبَّنَا وَلَكَ diyorsun. Arkasından da bunu söylüyorsun. Hamden كَثِرًا تَعِيبًا مُبَارِكًا kema كَمَا يُحِبُ Bunu öğrenin. Otuz tane meleğin bu sözü alıp yukarıya çıkması için yarıştığını düşünüyorsa, inanıyorsa, istiyorsa bu sözü, bu kelamı, bu zikri yapın namazlarda öğrenmeye çalışın. Bu kadar kıymetli bir söz. Demek ki Allah da çok seviyor bunu ki Allah azze ve celle kendi katına yükseltilmesi la ilahe illallah. İşte kardeşlerim sahabelerin bazı sözleri, hareketleri, davranışları böyle şeriat olmuştur. Ondan sonrakiler için geçerli değil. Tabiin için geçerli değil böyle bir şey. Çünkü Şeriat, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla tamamlandı. O şeref, o güzellik, yani teşviye, şeriat yapmaya vesile olma özelliği sahabelerin. Başak bir Ondan sonrakiler için iştihad söz konusu. Üçüncüsü ve sonuncu alacağımız dert, müminlerin <gülüyor> Medine'deyken e, kendilerine teşvi kılınan, şeriat yapılan ilk şey ezandı. Ve bu ezan, Müslümanların memleketlerinin, beldelerinin bilinmesinde Müslüman beldesi olduğunun bir alameti. Ve bu ezanda, ezan okumakta çok büyük bir ecir var. Alacağınız derslerden birisi bu. Allah Subhanahu ve teala Medine'de bu ezanı teşriği yaparak, yani şeriat haline getirerek ashabına ikramda bulunuyor. Ve hicretin ilk günlerinde bu gerçekleşiyor ki onların böyle vahyi olan bağlılıkları, imanları, sabırları, cihatları iyice tekitsin diye. İyice böyle kuvvetlensin diye. Müslümanın enes'ten rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam şey, Emes radıyallahu diyor ki aleyhissalatü vesselam'dan Bahsederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tecir vaktinde yani ezanın e, okunma vakti yani sabah vaktinde baskın yapardı herhangi bir beldeye. Ve ezanı dinlerdi. Eğer ezanı duyarsa baskın yapmaz tutar kendini ezan duymazsa baskın yapar. Neden? O bir alamet. Ezan bir memleketin bir beldenin Müslüman olduğunun alameti yönetenler nasıl olursa olsun. Bak buraya dikkat. Yönetenler nasıl olursa olsun, beldede de ezan okunuyorsa oranın Müslüman beldesi, ahalisinin Müslüman olduğuna bir al alamet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam orada o köyün, o şehrin, o mıntıkanın reisi kimdi? Kafir Müslüman demiyor. Müslüman yani ezan ezan okunup okunmadığına bakıyorsun. Han Bir adam Allahu Akbar, Allahu Akbar, diye sesleniyor. Yani ezan okuyor. Birinden böyle bir söz işitince, alitnet ve itran bir mantıkdayken Allah'a diyor ki Allah fitrat, fitrat üzeresin diyor. Sonra La ilahe illallah. İşte La ilahe illallah Şah şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünü işitince de ateşten kurtuldum diyor. Sonra etrafındakiler, alitnet ve itranın yanındakiler araştırıyorlar, bakıyorlar ki adam bir koyun çabanı. Demek ki bir koyun çabanı olsak olsa arazide kuytu bir yerde olsa ezan okuyacak. Ezanın bir fazileti var. Hatta ezan bir tıkıh daha girmek istiyorum. Burada mesela şehirde, köyde ezan okundu. Cemaate, camiye yetişemedik kendimiz münterreden evde namaz kılacağız veya işte bu gibi yerlerde bizim buralarda namaz kılacağız. Dernekte, e, işte cemiyette neyse. Orada da ezan okuruz. Vacip değildir, ama müstahaptır. Ezanın bir fazileti var. Evet. Onun için biz de ezan okuyoruz ve öğle duruyoruz. Bu konuda birbirimizi hatırlatalım. Çünkü bu bir hayırdır. Bu bir fazilettir. Allah Azze ve Celle ve te'avenu al bir ve takva iyilik ve takva üzere yazınlaşın diyor. Bir hadiste geldiği üzere sahih bir hadis ezanın okunmasıyla birçok melekler hazır oluyor. Özellikle böyle yalnız, ıssız bir mekanda yahut çöllerde bir arazide bir kimse ezan okuduğu zaman, ezanla hamet arasını da birleştirdiği zaman çok melek ona şahitlik ediyor. Şu hadis ona deli. Selman radıyallahu anh'tan geliyor. Hadis e, Abdurrezzak rivayet ediyor hadisi e, bir senetle. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam bir adam ıssız bir bölgede olduğu zaman namaz vakti geldiği zaman abdest alsın. Eğer abdest alacak su bulamazsa teyemmüm etsin eğer diyor kamet getirirse onunla birlikte iki melek namaz kılar. Onun iki meleği namaz kılar. Ezan ve kamet getirirse de Allah'ın askerlerinden etrafında göremediği kimseler onunla beraber namaz kılar. Allahu Akbar. Allah. Ezanın faziletine bak. Ezan deyip geçmemekler. Ezan okunduğu zaman insan da hatırlıyor. Şeytanlar taz oluyor. Yani defolup gidiyorlar. Onun için bir insan sünnettir bu. Yani bir sıkıntı anında ezan okunur. Ezanı ezanı çocuklara, gençlere öğretmek gerekiyor. Özellikle ehil kimselerden. Bir de bu müezzinlerin, ezan okuyanların Allah'ın katında bir ecri var. Özellikle karşılığını, ecrini, sevabını Allah'tan umarak ezan okuyan kimselere Allah Azze ve Celle büyük bir ecr vermiştir. Onların boyunları, yani boyları kıyamette çok uzun olacak. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Abdullah ibn Amr'ın rivayet ettiği bir hadiste, bir adam, ey Allah'ın Resulü müezzinler bizden üstün oluyorlar. Yani bizden fazilet sahibi deyince, diyor ki, Resulullah ve Vesselam, sen de onların söylediği gibi söyle. Yani müezzinlik yapamıyorsan, ezan okuyamıyorsan, sen de onların söylediği gibi söyle. Sonra iste, Ezan bittikten sonra iste sana veriliyordu. Ben istediğin şey sana veriliyordu. Müezzinlerin faziletine delalıyordu. Yine kıyamet gününde bir hadiste geldiği üzere müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boylularıdır. Allah rızası için ezan okuyanlar. Karşınına Allah'tan bekleyenler. Bir başka hadiste Ebu Hüreren'in de hafitte hadiste müezzine sesinin ulaştığı, uzandığı yerdeki şeyler istiğfar eder. Yani onun için abdilerler. Kuru ve yaş, her şey onun için şahitlik eder. Namaza şahit olan, yani namazda cemaat namazına hazır olan kimseye 27-25 derece sevap vardır ve onun iki namaz arasındaki günahları da abdedilir. Diye. Bununla birlikte müezzinler, gerçek müezzinler Ümmetin eminleridir. Ümmetin eminleridir. Yani namaz vakitleri üzere orucun açılması, sahurun yapılması üzere ümmetin emin kimseleridir. Yani, bu tabi e, yani çok az yerde uygulanıyordur. Allah Azze ve Celle bizim deldelerimize de nasip etsin. Gerçekten müezzinin sorumluluğu çok ağır. Onun için ecir çok fazla. Dakik olacak. Yani sahur vaktini çok iyi bilecek, tam sahur vaktinde okuyacak. İftar vaktini çok iyi bilecek, tam iftar vaktinde okuyacak. Yoksa vebali üzerine olur. Bu kadar önemli. Onun için Ali vesselam diyor ki Ebu Mahdura'nın rivayeti Ebu Mahdura da Ali Sina'tü vesselam müezzinlerinden birisi. El müeddinun emna'u'l muslimina ala ve sahurihim. Müezzinler Müezzinler Müslümanların e, ister etmeleri ve sahur etmeleri hususunda Müslümanların emin olan kimseleridir. Güvenilir kimseleridir. Diyor. Öyle basit değil yani. Reyhat 2'de gelen bir hadiste aynı şey söylenmiyor. Bir de bu ezanla kamat arasında önemli bir vakit var. O vakitte de dualar reddelilmiyor, kabul ediliyor. Bu da otona İslam dinlettiğinde söylediklerini söylemiyor ki, dua ve ben elzane ve ikametler alıyor. Ezzan ve ikamet arasındaki, ezzan ve ikamet arasındaki dua reddedilmez, kabul edilmez. Birçok çok vakit var, yani makbul olan, kabul edilen birçok vakit var. O vakitlerden biri de ezzanla ikamet. Bunu belki camilerde uygulayamayabiliriz, ama özellikle Ezanla ve kametin uzun olduğu yerlerde, sabah namazında veya münferiden kıldığımız zaman kamet getirilinceye kadar bir isteğin, ihtiyacın varsa aç, aç elini Allah'tan için. Yakalanışsın, o vakti yakalanışsın. Bırakma yani. Ona sarıl. Böyle yapmak lazım. Allah bize bu hususta basiret versin, yakma gücü, imkanı e, versin, bize, bize bu mevzuları aklımıza getirsin inşallah. Elhamdülillah. Son olarak müellitin değinmediği bir konuya değinmek istiyorum. Dördüncü olarak aslında buradan çıkartılması gereken mevzulardan biri de geçen hafta söylemiştik. Namazın e, hazarda itmam edilmesi, tamamlanması ve seferde de iki rekat olarak devam etmesi, bırakılması Medine'ye gelince yapılıyor bu. Bu Allah'ın bu ümmete bir fazlı ve rahmetidir. Bir merhametidir. Bunun alınıp kabul edilmesi gerekiyor. Bu ruhsatın uygulanması gerekiyor. Allah azze ve celle azimetlerin amel edilmesini istediği gibi sevdiği gibi ruhsatlarıyla da amel edilmesini ister. Burada bazı insanlar mutezile veyahut Kur'an'ı yün dediğimiz yani mealci görüşe sahip insanlar şöyle anlıyorlar. Bir ait kerime var Nisa suretinde Beni daha daraptın filardı, fene saalekum dolaştığınız zaman, yani sefercik çıktığınız zaman size bir günah yoktur. En tahturumüne sala. Namazdan kısalmınızda, dikkat edin, namazdan kısalmınızda in hittin eyyettin ekmulledine keteru, yani kafirlerin size bir zarar vermesinden, bir sıkıntı vermesinden korkarsanız. Evet. اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانِوْ لَكُمْ اَدِلَ مُب۪ينَ Muhakkak ki kafirler için büyük bir, apaçık bir düşmandır diyor. Bu ayet-i kerime ne diyor? Eğer kafirlerden korkarsanız ifadesi geçiyor. Sonrasında yolculukta kafirden korkma endişesi yok. Başına bir şey gelmeyecek. Niye kısaltayım kardeşim diyor adam. Niye kısaltayım diyor. Dört rüket kılarım ben diyor. Bu Kur'an-ı yün dediğimiz Kur'an'a kendisini nispet edenler tabi e, Kayseri'nin tabiriyle kadasını alsınlar Kur'an e, ehlinin. Bunu Kur'an'a nispet eden, kendilerinin Kur'an ehli olduğunu söyleyen kimseler bu ayet-i kerimeye göre namazlar seferde kısaltılmazdı. Çünkü korku yok diyorlar. Subhanallah. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh aynı soruyu soruyor. Aleyhisselatu vesselam'a. Diyor ki, ee, şimdi korku yok diye Allah'ın Resulü ne yapacağız yani e, kısaltmaya ne gerek neden kısaltıyoruz diyor yani neden kısaltıyoruz korku yok ki diyor Aleyhisselatü bu Allah'ın onu alın diyor hem böyle söylüyor hem de kendisinin seferlerde hep kısaltması seferi namazlarda kısaltması onun sünneti onun hedi yani yolu bize apaçık bir şekilde korku olsa da olmasa da olsa da olmasa da namazın kısaltılacağını gösteriyor. Neyle anladık ayet kerimeyi? Ali vesselamın sözüyle, Ali vesselamın seferdeki hareketleriyle. Hadi bunları da geçtik, bir ta bir tarafa bıraktık. Bu insanlara sormak lazım. Ali vesselam korku olmadığı halde, herhangi bir özür olmadığı halde hacda da kısalttı. O ne olacak? Ee, bunlar. Ee, hani tabir var ya, Maksat üzüm yemek değil, bahçe dövmek. Bunlar maksatları farklı. Bunlar Sünneti inkar etmek, Sünneti ortadan kaldırmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara fırsat vermiyor. Evet. Daha bu ayet kelimenin açıklaması, tefsiri sadedinde çok hem Kuraner olarak, hem e, rivayet olarak bir, üçü, bir sürü açıklamalar var. Yani korkudan dolayı kısa. Yani sırf korkudan dolayı kısaltılmayıp seferden dolayı da kısaltılacağına da Abdullah i̇bn Saadın Sa'd'ın Sa'di tefsirini katlediyorum. Ee, Tefsirinde bu bölümü açın okuyun. Çok önemli. Evet. Allah Azze ve Celle katında razı olduğu şekilde dinini anlamayı ve hakla batılı ayırt edecek bir Furkan'ı anlayışı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Bize <gülüyor> her zaman Razı olduğu, hoşnut olduğu hayatı yaşatsın. Amin. Razı olmadığı, kızdığı, <gülüyor> peygamberinin yoluna uymayan, ashabının yoluna uymayan, yollardan, fikirlerden, düşüncelerden uzak tutsun. Bizi muhafaza etsin. Ve Allah'u hayrın Allah en koruyucu, en hayırlı koruyucudur. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza etsin. Subhanıkallâhüme ve bihamdik. Eşhedünlâhü lâhı lâhı l'entestâhfirik ve etûbü ileyk.